أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi Qulubina Muhammed Sallu ala Şefii Zunubina Muhammed Güzeller güzeli Güzel Mevlam'ın güzeller güzeli, güzel Peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Bazen sıkıldığınızı, bazen bunaldığınızı hisseder. Bütün sıkıntılardan uzaklaşmak için, bir yerlere koşmaya, bir yerlere kaçmaya, eksiklerinizi gidermek için bir yerlere gitmeye karar verirsiniz. Ve iç dünyanızda küçük bir fısıltı ile önemi büyük bir soruyu seslendirirsiniz nereye gideyim nereye gitmek gittiğin yer öyle bir yer olmalı ki gidilecek yer öyle bir yer olmalı ki gidilecek ortam öyle bir ortam mı olmalı ki dert açacak yük alacak yük açacak derdim diyenlere deva işte diyecek bir ortam arayı verir bazen insan bu sorunun cevabı kimlik ve kişiliklere çevre ve imkanlara göre değişebilir elbette manevi sıkıntılardan Yüreğin derinliklerinden gelen bu seslenişten... ...belli bir yörünge çizmeye çalışanlar kendilerine... ...gitmek ya da gidilmek istenilen yerler hakkında... ...çeşitli görüşler sunarlar aslında her şekilde ortaya. Halbuki bazen... ...bazen öyle bir hal ile veriyoruz ki... ...hani... ...sürekli paylaştığım... ...paylaşmaktan... ...tat aldığım... ...ama keşke... ...deyip bazen... ...hayatımızın merkezine almayı... ...çok arzu ettiğim bir söz vardı ya... ...yavru balık... ...güzel bir kızsa... ...anne balığa... ...anne... ...burada... ''Su'' diye bir şeyden bahsediyorlar anne. ''Anne lütfen gösterir misin? Lütfen bana suyu anlatır mısın? Lütfen bana su nedir? Açıklar mısın?'' dediğinde ''Anne balık, yavrucuğum, sen bana sudan başka bir şey göster, ben de sana suyu gösterim.'' Aslında bazen yüreğimizin derinliklerinden, Gelen her sözün cevabı yanı başımızda değil mi? Bir geçmişimize bakıversek aslında Sorumuzun cevabını bir geçmişimizin ışıklarına bakarak bulmaya çalışsak Cevaplarını bulamaz mıyız? Acaba ilk emri, ilk iletisi, ilk öğretisi oku olan ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin bu sözü karşısında geçmişimize bir versek sadece kendilerine değil, sadece diğer yaşayan insanlara değil, tüm canlılara rahmet ve merhameti sunan bir medeniyet çıkmıyor mu acaba karşımıza? Bugün İki tane gün var aslında hayatımızı derinden sarsması gereken belki... Belkisi hayatımızı bir düzenlemesi gereken belki... Belki bizi bir silkelemesi gereken... Belki bizi bir ayna ile karşı karşıya bırakması gereken iki gün var aslında şu anda şu demde... Bir tanesi nefsin çirkin ve kötü benlik ifade eden ihtiraslı hislerinden arınarak nefsi kurban etmek adına yapılan bir ibadetin bayramı kurban bayramı ve diğer bir ikincisi ise bırakmış olduğumuz ömür takvimimizden bir yaprak ve karşılamak üzere bulunduğumuz yeni tertemiz ve ve üzerinde zerre kadar bir karalık bulunmayan yeni bir sayfa. Nereye gideyim sorusunun cevabını bulmak için isterseniz önce, bu iki özel gün adına bir küçük paylaşımlar yapalım isterseniz sizlerle. Bir özel paylaşım yapalım. Gönüllerimizle İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları Bizim güzel dinimiz insanlardan yük almak ve yük açmak için Allah'ın Hazreti Adem ile gönderip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale erdirdiği tamamlaştırdığı dinin genel adı değil midir? Peki o dinde Allah bizi çağırmaz mı? Nereye gideyim sorusunun cevabını bize en güzel şekilde aslında sunmuyor mu? Bize Bizim kendimize, kendimizden kendimize bir kaçışı, ondan ona bir kaçışı bize sunmuyorum aslında. Kurban ibadeti derken ya da hac ibadeti derken tam mı algılayamadık belki, tam mı aktarılamadı bize belki bilinmez ama ortada bir yanlış var, düzeltilmesi gereken. Üzerinde durulması gereken. Bu yanlış, ibadetlerin amellerin sebebini araştırmama. Evet yapılan çok güzel tatlılıklar var. Çok sevindirici, tebessüme sebep olucu çok güzel faaliyetler var. Ama bunların sebebini, esbab dediğimiz sebeplerini araştırmak açısından suyette kalıvermişiz galiba bazen. Geçen bir kişiyle sohbet ederken bu güncel konuyu yaşayıverdik bir anda. Hani hacıda ihramlara giymek, sonra işte şeytan taşlamak, kurban kesmek. Bunlar tuhafıma geldi gibisinden bir söz sarf edebince Ey sevgili kardeşim dedim kendisine. İslam dini Amaç değil, araçtır. Amaç Allah'tır. İslam, o amaca götüren yegane araçtır. Allah Azze ve Celle, bizden en büyük sanat olan kulluk sanatını icra etmemiz için gönderdiği bu ilahi medeniyette, bu amel ve ibadetleri bize vermesinin sebebini düşünürsek, sembollikten farklı bir mana çıkıyor karşımıza sevgili kardeşim deyince, Nasıl olduğunu soru verdi. Hani biraz önce nefsin kurbanlığından bahsediverdik sizlere. İnsan dikkat eder misiniz? Allah azze ve celalinin amellerimizle bizi nasıl bizliğe getirdiğini, fitnelerden tekliğe nasıl getirdiğini bir fark edebilir miyiz? Kabe'nin yanındayken bundan birkaç sene önce sağıma baktığımda çok büyük bir şirketin sahibi. Soluma baktığımda yakın ülkeler, yakın şehirlerden gelmiş bir dilenci. Ama herkes aynı ortamda, aynı atmosferde. Benliği unutu veriyorsunuz onda. Hac aslında bir eğitim değil mi? Kurban da bir eğitim değil mi diğer ameller gibi? Sadece 3-5 amel için geçerli değil. Allah bizden ne istiyordu? Bizim için, aşka ulaşmamız için, o bizi zaten cenneti için yaratmamış mıydı? O bizden ne istiyordu? Araştırmamızı istiyordu. Araştırılsın ki öğrenilsin istiyordu. Öğrenen kişi, hakikate koşsun diye, rahmete koşsun diye, aşka koşsun diye. Aşka koşma yolunu bulmak adına, bir adım atarsa eğer kol Allah ona rahmetiyle koşacağını bilsin diye de elçiler göndermiş elçiler de vermişlerdi nereye gideyim sorusunun cevabını en güzel şekliyle sa'izubillah ela elabidik tadıma innul kulub ayetli ve diğer nice ayetler nereye gideyim sorusunun cevabını Aşikare sunsa da aşk elçisi peygamberler bunları sunuyor Tövbe, samimi bir tövbe, tüm yanlışlardan frak etmek, uzak durmak, sonra bir iman, imanın garantörü, imanın işareti, alameti olan amel, amelin makbuliyetinin işareti olan ahlak. Allah Azze ve Celle kurban ibadetinde de Nefsimizi kurban ettiren Allah. Hacda kıyametin bir provasını yaşatıp, Hac dönüşünde o, o yevmen kıyamaya hazırlığımızı bize hatırlatan Allah Azze ve Celle, Beş vakit namazda da bizi bizliğe götürmüyor mu? İnsanın en büyük düşmanı ve en büyük yanlışların sebebi benlik olsa gerek değil mi dostlar? İslam anlar iken, yaşar iken, surette mi kalıveriyor bazen bazılarımız? Bu benlikten bizliğe geçişin idrakine varamıyor muyuz? Beş vakit namaza camiye gittiğimizde, yanımızda, sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda bulunan insanlarla benlikten bizliğe geçişin yaşayışını, hayata aktarılışını sosyolog ve psikologların aktarışına göre söylediğimde Karakteristik olarak bizliğe açılan bu ortamı gözetlemiyor muyuz bazen acaba? Yine oruçta amaç benlikten bizliğe geçiş değil mi? Benlik insanı ihtiraslara, hırslara sürükler iken oruçla bizliğe geçiş yaşanmıyor mu? Gerek ötelerde olan gerek yanı başımızda olan bazen aklımıza bile gelmeyen komşu ve dostlarımızın Bazen ve akrabalarımızın sıkıntı ve dertte olan insanların halini anlayıp onlara iftar ve sahurlarımızda benlikten bizliz, bizliğe geçici yaşatmıyor muyuz? Yine zekat. Zekat niye emredildi? O toplanan paralar kime gidiyor? O verilen paralar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan ben der iken, nefis benliğe sürükler iken, egoistliğe yönlendirirken insanı Allah'a. İslam'ın amelleriyle ahlaka sevk edecek bir yaşantıyı sunuyor aslında. Ameller bizim sadece ahireti bir kurtuluşumuz olmakla değil. İslam dünyada huzur ve mutluluk ahirette de ebedi rahata uğraşmamız içindir. İslam'ın her emri de benlikten bizliğe geçişle dünyadaki tüm canlılara rahmeti sunmaktır dostlar hayatınızda hiç görmediğiniz, hatta hiç tanımadığınız bir insana, kendi malınızdan onun hakkı vardır diyerek, bizliğe geçiş yaparak paylaşıyorsunuz. Daha sunayım mı? Allah Resulü'nün hayat portresine baktığımız zaman, Allah Resulü'nün hayat kadresine, hayat filminin karelerine baktığımız zaman, aşikar olarak benlikten bizliğe geçişi, bizatihi onun hayatından ve onun aşk çeşmesinden içerek, kana kana içen ama aslında bir türlü kanamayan o sahabilerin yaşantısından göremiyor muyuz? Daha düne kadar benlik sevdasıyla, makam mevki sevdasıyla birbirlerini vuran insanlar... İslam'ın huzur ve amelliyetini hayatlarına geçirmek ile bizle geçiş yapmamışlar mıydı dostlar? Nereye gidelim sorusunun cevabı apaçık ortada değil mi? Aşkı arayanlara, huzur arayanlara, gayrimüslim bile olsa, kalbinde Allah lafzının bütün cüz ileri kaplayan aşk cezbesini, tadamamış olan gayrimüslimlere bile bu dinin rahmeti nasıl desiyor de aslında? Farkında mıyız? Dikkat eder misiniz? Komşusu aç iken yatan bizden değildir sözü. Müminler için mi geçerli sadece? Hayır hayır. Efendimizin sözlerine bakabilir miyiz? Hayatına geçirdiklerine bir bakabilir miyiz? Bırakın insanları, bırakın gayrimüslimleri. Biliyorsunuz ki Allah Resulü bir hayvanın eziyet görmesi karşısında bile öyle bir tavır yapardı ki kendisi öyle bir karşı duruş öyle bir dik duruş yapıyordu ki hayvanlar bile bu İslam'ın dünyadaki huzur ve saadetini imanın amele geçişiyle yaşıyorlardı Allah Resulü benlikten bizliğe geçişi en ufak noktasından virgülüne parantezinden sılaş işaretine kadar A'sından Z'sine sunmuyor muydu ortama hatta bırakın canlıları Bitkilere bile. Savaşa giderken ağaçların, bitkilerin, çiçeklerin yakılmaması, üzerlerine basılmaması yasakı dikkatimizi çekmiyor. Ve dostlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizi bunları paylaşır iken dil ile söylemiş değil, kalbiyle yaşayıp hayat filmine en güzel şekilde aktarmıştır. O peygamberdir. Biz onun gibi yapamayız sözü. Nefsin ve şeytanın apacık bir vesvesesi değil midir acaba dostlar? Aşk elçisinin rahlesine oturan, onun aşık deryasından kana kana içip bir daha asla çıkmak istemeyen eshab-ı kiramın hayatlarından görmüyor muyuz? Daha düne kadar, kendisinden başka hiçbir canlıyı düşünmeyen bir Ömer, bir Halid, bir Amr, Bunlar İslam ile bizliğe geçiş yapmadılar mı? Gayrimüslimler Hazreti Ömer'in vefatına ağlamamışlar mıydı? Resulullah'ın vefatı üzerine insanlar ne hale gelmişlerdi? Hatırlar mıyız acaba? Evet İslam buydu. Nereye kaçalım? Nereye gidelim? Fefiru ilallah. Allah'ın aşk deryasına. Çünkü dertlerimiz manevi dertlerimiz. Ruhumuzun derinliklerinden gelen sıkıntılar gittiğimiz ortamda arınacak değil. Ama şu var ki gidişinizin amacı da Allah olursa Ve Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Gidersiniz. Bugün bayramdır. Annenizin, babanızın, eşinizin, dostunuzun seveninizin ve hatta sevmeyeninizin bile kapısına Allah Resulü'nün gittiği gibi gidersiniz. İşte o zaman bu ayet tecelli eder. Ve bu benlikten geçip hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim sözünün esrarı yansıyı verir hayata. İşte o zaman insan nereye giderse gitsin huzur yaşar. Ve evi Kabe olur. Yaşantısı Kabe olur, ruhu Kabe olur. Kabe gönüllü olur dostlar. Benlikten bizliğe geçiş yapanlar Kabe suretli, Kabe yaşantılı olmuşlar. Bu sözüm yanlış anlasılmasın hastalığında. Bunu söylerken rahmet açısından söylüyorum. Nasıl ki kâbe'nin yanında günah işlenmez ya. Her an Mevlana Hazretleri'nin sözünü paylaşacak olursam sizlerle... Kendisinin tatlı bir sözü vardır kalbi rahmete açık olanlara Der ki alimler günde beş vakit namaz kılarlar Aşıklar, arifler beş vakit değil her an namaz halindedirler Yani benlikten bizliğe geçiş yapmış olan insanlar Benlikten bizliğe geçişin şuuruna ermiş olan insanlar ''Ve 'tesimû bihablillâhi cemî'e ayetince'' ''Evim, çoluk çocuğum, şuyum buyumdan ziyade'' Allah'ım kulların, Allah'ım kullarım yakarışıyla Rabbine yönelecek bir bizliğe kavuşmuş insan her anlama halindedir. Söyler misiniz dostlar? Namazda yalan söylenilebilir mi? Namazda bir insanı incitmek mümkün müdür? Namazdayken bir insanın ki ruhunu incitecek bir söz, bir hal meydana gelir mi? Namazdayken bir günah işlemek mümkün mü? Hayır. Her an Allah'ın huzurunda olmaktır namaz değil mi? Beş vakit namaz kılmak da aslında bizim hayatımızda bu şekilde bizlikten, biz, benlikten bizle bir geçiş yapıyoruz da. Acaba nedendir? Biz mi tam anlayamadık acaba ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin bu filtresini, ruhların derinliklerine hitap eden bu rahmetini hissedemedik de... İnsanlarımız yılbaşı derken, yılın başlangıcı derken bir muhasebe yapma sevdasında olmaktan ziyade başka sevdaların peşinde olmaları üzücü değil mi dostlar? Biz şimdi anlatırken aşk elçisi Resulullah'ın en büyük dostu Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi Hani belki günaha yaklaşmak üzereyken, yanlışı işlemek üzereyken, hani belki, hani frekansımıza takılır belki de, hani belki bir silkelenmesine vesile oluruz. Hani belki bir yeter de işine vesile oluruz. Hocam şeytan niye taşlanıyoruz dedi bir tanesi. Değerli dostum, orada şeytan falan yok. Şeytan geziyor sürekli. Emekli olacağı da yok. Şeytan... Orada kastedilen kişinin kendi nefsidir dostlar. Yanlışlığa dur değiştir aslında orada. Bismillah Allahu Ekber deyip taşı atan insan nefsini taşlar. Yeter artık der bak şu anda kefenlerimi giydim, kâbeye gittim, vakfe yaptım. Allah'ıma söz verdim ve sen hayatımdan çıkaracağıma dair Allah'ın sözünü yerine getirdim ve şimdi sen hayatımdan çıkacaksın, sonuna kadar çıkacaksın, işte şimdi seni hayatımdan çıkıyorum, yeter artık değişim bir simgesidir. Yani suretin, yapılan fiiliyatın ruha tesiri olması icabındandır bu dostlar. Orada taşlanan nefsimizdir. Bugün kurban kesenler. Nefislerini kestiler aslında. Nefislerini kesmekten kastım şu dostlar. Yani bundan kastım şu ki dostlar. Rahmete koşar iken. Bütün ümmet, bütün insanlık faydalansın. Aşkı paylaşsın. Söyler misiniz lütfen? İncinmesin kimse lütfen sözümden. Lütfen kimse incinmesin sözümden. Lütfen incinmesin kimse sözümden. Ama aşk elçisi Resulullah'ın kainata aşk sunan hayatını... Hakkıyla bugün yaşayabilseydik, bugün bu saatte başka sevdaların peşine koşanlar acaba o yollarda olabilirler miydi? Bugün, bugün bir muhasebe yapıp, bugün bir öz muhasebe yapıp kendimize gelme zamanı değil midir dostlar? Yanlışlara gidenlerin yanlışlara duruz deme zamanı değil midir bugün? Yepyeni bir hayat açma fırsatı önümüzdeyken, Sonra yaparım sözü, ya sonra olmazsa? Otobüsteyken giderken şoförle yolcular, Yolcunun bir tanesi, Rica etsem, şu müsait bir yerde durur musunuz namaz kılsam dediğinde, Kuramayız sözcüğünü kullanan ne yazık ki şoför kardeşimiz karşısında bu sözü cümlesini kuran kişi karşısında o yolcu bir dük duruşla bütün insanlar aslında bir mesaj sunmuyor mu? Ya ben namazı kaza etmeden sen kaza yaparsan namazı kaza etmek, laha yönelişi tehir etmek, ya ölüm gelişi ölümünle buluşmak? Şunu biliyorum ki, Azrail Aleyhisselam eğer randevu sistemiyle çalışacak olsa biliyorum ki her birimizin çok bahanesi olur. Ama Ölüm Bugün sizlerin ruhunu sıkmak için değil aslında, bir rahmet açmak için sizlerle görüşmek adına buraya geldim. Dostlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hiç çekinmeden, objektif olarak bir bakış ile noktasından virgülüne araştırmaktan ve insanların önüne sunmaktan çekinmeyin. O Allah Resulü öyle bir rahmetti ki, öyle bir rahmeti sunuverdi ki hayatına, onu öldürmek için gelenler bile kapısında dirili verdiler. Müslümanların savaş yaptığını söyleyenler. Allah Resulü'nün kendisini öldürmek için savaşanlar karşısında onları diriltmek için savaştığının farkında değiller. Belki, belki farkında olmak için yeni bir sayfa olur bizim için ümidiyle sizlerle tövbe adına bir kaç cümleyi paylaşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle. Ellehi khaliq <Sessizlik> al-muftawil Buyururken, ayet kerime Kerime'de aslında nedenleri ve niçinleri açıklamasına rağmen hayatımız için hayatımızın senaryosunu bizlerle paylaşırken aslında bizler yine de farklı bakış açılarına yöneli veriyorsak da unutmamamız gereken bir gerçek var ki ve insanlara çekinmeden sunabileceğimiz bir gerçek var ki İslam kimsenin değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığıdır. Ve o yaşayış, yaşayışımıza girerse, asır saadete kaçışı yapayıp, asır saadetteki o aşk iklimini zamanımıza getirirsek, bugün ağlayan herkes gülecek, bugün ağlayan Irak gülecek, Filistin gülecek. Kim bilir, belki aşkı biz bugün sergileseydik hakkıyla, ağlar mıydı oralar? Sadece ehli Müslüman, ehli Müslüm için, ümmet için söylemiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde dert ve tasa içerisinde bulunan Allah'ın bir kurucu bulanır mıydı? Bulanır mıydı? Ama geç değil. Her başlangıç, bitişin, her başlangıç, yanlışın bitişinin bir işaretidir. Bugün yanlışlardan sakınmak adına, Gelin başka bir atmosferi gelelim şimdi. Haydi. Dua'l-Eyveli insan nasıl olmalı? Cevap son anda nasıl olacaksa Öyle diyor ya Nicib Fazıl Küçük de olsa dostlar Günah işlemekten sakınmak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i Nurlarıyla dirilen müminin özelliklerindendir Zira işlenen günah Müminin gönlünde siyah bir leke halinde iz bırakır. Günahlar çoğaldıkça kalpte o çizgiler çoğalır, kalp pastanır. Artık hakikatlere bakar görmez. Kur'an'ın ifadesiyle temiz akıllı ve temiz kalpli insanların alacağı ibretlerden ders çıkaramaz. Her gün mezarlıklardan ve her gün ölüm haberlerinden başka bir şey göremediğimiz ana haber bültenleri ibret kaynamıyor mu aslında? Bir keresinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir, böyle şöyle bir yaşantı ile hayatımıza rahmet sunar. Kul bir günah işlediği vakit onun kalbinde siyah bir nokta peyda olur. Ama bir tövbeyle Allah'a döner, seni seviyorum Allah'ım derse ve tövbesinde sebat ederse hiçbir şey kalmaz. yepyeni olur. Eskisi yok olur. Yeter ki bir tövbe etse, nedamet duyup bir istiğfar etse hepsi silinir. Ama yeter ki Azrail aleyhisselam onu bulmadan o kendisini bilse, kendisini bulsa. Men arife nefsehu ve arife rabdahu. Nefsini bilse Rabbini bulacak, tövbeye erecek, imanın hakikatine ulaşacak. Ve eğer kul tövbe etmeyip günahta ısrar ederse o büyür, büyür ve ne yazık ki insanı cehenneme götürür. Aklını kullanan mümin, hiçbir günahın arasında fark görmeden hafif almaz. Hafif küçük dahi olsa ondan sık sakınır. Bilinmelidir ki dostlar, şeytan yüce Allah'a bir defa isyan etmenin neticesinde ebedi hüsrana çarptırılmıştır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz bir günah yüzünden cennetten çıkarılmadılar mı? rivayetleri Hüccühü ağladığını söyler. Günahtan kaçınmadan, yanlıştan yüz çevirmeden, gözümüzün önündeki siyah perdeyi kaldırmadan ışığı görebilir miyiz? Karanlık gitmeden ışık gelir mi? <Gülüyor> Ruhunun derinliklerinde yaşadığı, Nereye gideyim sorusu karşısında, Bir ülkenin padişahı olmasına rağmen, Ve de bulunduğu ortamda, Sözü geçen bir olmasına rağmen, Bir eli da bir eli balda deriz ya, Bu şekilde bir olmasına rağmen, Sorunun cevabını, Ancak nefsani arzuları, Tamamından silip, Kibir, hırs, cimrilik, yalan, gıybet, Gibi, kötü halaktan arınmak adına her şeyi terk ederek kendini bulan, kendini eren Ömer Ken Hazreti Ömer usulü olan İbrahim binet hem Hazretlerinin şu sözleri bizi silkelemeli değil mi aslında dostlar bizi bir kendimize getirmeli değil mi hani şu anda günaha yakın yanlışa yakın bir ortamda iken o elinde bulunan kendisine yakışmayan o çirkin içeceği kişinin elinden tutup fırlatmasına Hani şeytan taşlarken şeytanı taşlayan Bismillah Allahu Ekber deyip taşı fırlatır ya O misalden bütün günahları tutup fırlatabilecek Yapıda olan kardeşlerimize şu mesajları ulaştırmıyor mu? Günahlardan kurtulmak isteyen bir kişi Nasıl kurtulacağını sorunca İbrahim bin Ethem Hazretlerine O da aynen şöyle söylüyor zamanından zamanımıza Sevgilisi, sevgilimiz, dostumuz, arkadaşımız, her şeyimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği ahlak üzere Allah'a isyan etmek istediğin zaman Onun verdiği rızıktan yeme ''Adam nasıl olur efendim?'' diyecekti. Denizde, karada ve havada ne varsa hepsi Allah'ın yaratmasıyla oluşan bir şey. Bu böyle olunca günah işleyecek bir adam. Nasıl yapsın? İbrahim bin Ethem, ''Ey kardeşim, Allah'ın verdiği rızkı ye, sonra kalk, ona isyan et. Bu uygun olur mu?'' Kırk yak, kırk bir kahvenin 40 yıl hatır varsa... ...Allah'ın bize verdiği bu kadar nimetlerin... ...kaç trilyar gün hatır olur... ...ey dost... ...birisi sana böyle yapsa... ...senin hoşuna gider mi dediğinde adam... ...hayır efendim diyecekti... ...yine sen Allah'a isyan etmek... ...istediğin zaman... Allah'ın yaratmış olduğu mülkten dışarıya çık diyecekti İbrahim bin Ethem Hazretleri. O adam Allah'ın yarattığından daha başka bir yer var mı ki biz oraya gidelim diyecekti. Ey kardeşim diyecekti İbrahim bin Ethem Hazretleri. Allah'ın verdiği rızkıya onun mülkünde otur bir de kalk Allah'a isyan et. Bu olacak şey midir? Hayır diyecekti. Ey dost, ey delikanlı diyecekti yine İbrahim bin Ethem. Ve yine sen Allah'a isyan etmek istediğin zaman öyle bir yer bul ki orada Allah seni görmesin. Allah'ın görmediği bir yerde güneşle. Delikanlı ayriyetle soracaktı. Nasıl olur efendim? Allah her an her yerde her canlının her hareketinden vakıfken Her şey onun yaratmasıyla Hatta ayetin ifadesiyle Rüzgarın esmesiyle Titreyen yaprak bile onun izni olmadan titremez iken Böyle bir şey nasıl olabilir? Allah beni nasıl görmesin? Allah'ın görmediği bir yer nasıl bulayım efendim? Ey kardeşim Allah'ın verdiği rızkı ye, Onun mülkünde otur Bir de kalk göz göre göre Allah'a karşı günah işle bu olacak şey midir? Delikanlı. Bu olacak şey midir? Delikanlı. Hayır diyecekti o soran delikanlı. Hayır diyecekti olmaz efendim. Ve yine sözleri, ayetlerin tefsiri mesabesinde sözlere devam eden İbrahim'in Ethem Hazretleri şunu söyleyerek delikanlıyı bir kendisine getirecekti. Azrail Aleyhisselam canını almak için sana geldiği zaman ona ne olursa olsun canımı alma bana biraz vakit ver ki işlediğim yanlışlara tövbe edeyim desen o bunu kabul eder mi? Kabul eder mi? Adama delikanlı Hayır kabul etmez efendim diyecekti. Gördün mü ey delikanlı kendinden ölümü kaldırmaya ve Azrail'ime Azrail aleyhisselama laf yetiştirmeye laf anlatmaya güçlü muktedir değilsin. Düşün ki sen yaptığın yanlışlara tövbe etmeden önce ölüm gelir de Allah'ın huzuruna yanlış olarak çıkacak olursan olur mu? Yeri göğü yaratan, her şeyi ama her şeyi senin hizmetine sunan, kulunun, kullarının hizmetine sunan Allah'a karşı bu doğru olur mu? O versin, yidesin, içirsin, akıl versin, sağlık sıhhat versin, göz kulak versin, çok güzel bir sirat surette yaratsın, sen doğar doğmaz, kendi kendini ayakta tutabilecek dereceye gelinceye kadar anne baba adında iki tane bakıcı sana temin etsin, ve bu kadar iyiliklerin karşısında bir teşekkürü çok gördüğün gibi bu yetmezmiş gibi bir de yanlış yapmak olur mu delikanlı? Ey delikanlı, kabre vardığın zaman sual melekleri Münker ve Nekir şiddetli hesap ile sana sorular sormaya başladıkları vakit, Kabirden çıkacak bir yolun, kurtulacak bir halin var mı? Delikanlı düşünür, düşünür, düşünür. Kıyamet günü Allah Zülcelal'in huzuruna işlediğin günahların hesabını vermek için vardığın zaman Allah, bu kişiyi ben kendisini cennete çağırdığım halde kendisine anne babasından daha şefkatli ve merhametli olduğum halde ve her an kendisini uyarıp rahmete, aşka çağırdığım halde koşmayan bu kişinin karşılığını vermek üzere cehenneme getirin dediğinde gitmem diyebilir misin delikanlı? Bunun üzerine delikanlı yeter diyecekti. Yeter ey İbrahim et hem. Bu öğütler bana yeter diyerek ayrılacaktı oralardan. Anlayabilene bu öğütler, Kur'an'ın ayetlerinin tefsir olan bu sözler ne kadar aşikar değil mi? Aslında bu büyükler, İslam'ın ayetlerini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fiiliyatını anlamış olan insanlar, güzel insanlar. O yüzden her halde Allah Resulü'nün yaptığı gibi, Kendilerine düşmanlık besleyenler bile kurtulsun diye seslerini çıkarmıyorlardı. Hani güzel bir dost, güzel bir insan. Kendisi talebeleriyle sohbet ederken bazı içkiciler, bazı gaflete düşmüş olan. Ne yazık ki bir yanlış işlemiş olanlar çalgı türküyle alem yaparlarken bir talebesi ''Efendim, ne yazık bunlara, kahrolsun bunlar, şöyle olsun bunlar.'' Gelmişler böyle böyle bağıra çağıra, şöyle şöyle işler yapıyorlar deyince. Efendim, lütfen dua edin şunlara, şunlara beyt dua edin. İnsanları masumak, halkı rahatsız ediyorlar dediğinde. O güzel dost Allah Resulü'nden öğrenmiş ya, Allah Resulü'nün adımlarını takip ederek aşk insan olmuş ya, ellerini açacaktı peygamberi gibi. Peygamberi ne demişti? Allah'ım affet bilmiyorlar diyordu. O güzel insan ne diyecekti? Allah'ım şu anda şurada içki içip naralar atanlar nasıl bu dünyada güldürdüysen ahirette de güldür ya Rabbi diyecekti. Bu söz aslında bir mesaj eleştiriyor. Yani Allah'ım bunları öyle bir hayata çevir ki bunlar inşallah öyle bir hayatı bulsun ki bunlar inşallah öyle bir yaşam yaşasınlar ki şu anki mutlulukları, güler yüzlülükleri, gülmeleri hayatlarına Öyle bir yaşasın ki Seni bularak öyle bir aşka dalsınlar ki Seni bularak Sana ererek öyle bir aşka dalsınlar ki O aşkın mutluluğu Bu dünyada Son nefeslerine sürdüğü kadar Hayır hayır Ahirette sonsuz ayaklarına dayansın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kendisine o kadar zulmeden İnsanlık düşmanı diyoruz Ebu Cehil için. Çünkü herkese zalimdi, herkese karşı mağrurdu. Onun kapısına 70 kere gidecekti, 70 kere. Ne demek dostlar? Şimdi biz en ufak bir şeyden en yakın, daha düne kadar dostumuz olan insanları bazen ziyaret etmiyor muyuz şimdi? Bazen Allah Resulü'nün hayatını okuduğumda, Siyer-i Nebi okuduğumda her gün en azından birkaç sayfecik. İnanın, sizleri üzmek için söylemiyorum, lütfen bağışlayın. Şu anki halimden o sayfaları okuduğum zaman, işte satırlardaki sevgilim, işte ben, işte satırlardaki aşk elçisi dostum, işte ben diyorum benim küçüklüğümde öğrendiğim algıladığım Allah Resulü ve İslam'ın satırları okuduğum zaman çok farklı olduğunu görüyorum belki belki bu satırları Allah Resulü'nün aşkı yaşadığı satırları zamanımıza geç değil ki ayaklarına kadar gidip götürüp vermek imkanımız olsa keşke belki bir kişiyi daha Allah Resulü'nün yaptığı gibi Aşka çağırmak adına bir şey yapabilsek Nefsten arımak işte bu dostlar Size taş atana gül sunmak Toprak olmak Toprağa her şey atılır hep rahmet çıkar ya Toprağa her türlü pislik atılır hep o güzellikler sunar ya Toprak gibi toprak gibi olmak Kurban ile teslimiyeti bugün yakalayanlara ne mutlu Hac ile aşk kavuslatı gerçekleştirenlere Ve Allah'a verdikleri sözü yenileyenlere O sözü hayatlarının tüm karesine yerleştirmek üzere andiçenlere içenlere ne mutlu Ve bu gece Allah'ım Yapmış olduğum tüm yanlışlarımdan Estağfurullah Yaptığım her şeyden estağfurullah Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana sana aşığım Allah'ım sözü bütün cüz iğlerinde yankılananlara selam olsun. Selam olsun aşkı bütün cüzülerinde yaşadıktan sonra tüm yaratılmışlara aşkı sunmak adına gayret sarf edenlere, çaba sarf edenlere. Düşmüşe bir tekme atmak değil de Yanlışa düşmek olana bir tekme atmak değil de Acaba onu nasıl kazanırım Acaba onu nasıl kurtarabilirim Düşüncesinde olmak Aşk elçesi Resulullah'ın yaptığı gibi Sevgilimizin yaptığı gibi Sohbetlerimizde Yemeklerimizde Evlerimizde, iş yerlerimizde Allah Resulü asrı saadet. Ne kadar tatlı değil mi? İnsan bu cümleleri kurar iken dudaklarını yalıyor. Çünkü öyle bir bal damlıyor ki bu sözlerden. Allah Resulü'nün hayatının her karesini hayatımızda yaşamak. Kabe'nin örtüsünde, o kapkara Kabe'nin örtüsünde, o simsiyah Kabe'nin örtüsünde bembeyaz yazılmış Altın sarısı yazılmış ayetler hayatımıza sirayet etsin dostlar. Ne kadar güzel olur. La teknatü mir rahmetillah. Allah'ın rahmetinden kesmeden aşka koşmak. Her ne yanlışlar işlenmiş ise de ve istirham ediyorum tarihimize objektif olarak baksınlar. Aşkın nuru kalplerini sirayet edecektir. Ve o kalbe sirayet eden nur, aşk... Işık hayatlarını hayatlarını alt üst edecek. Daha doğrusu yanlışları alt üst edecek. Pasları, tahrı temiz edecek. Bu akşam bizim dirilişimiz için bir vesile olsun değil mi? Çok güzellikler var aslında. Çok güzellikler var. Bugün nefsini kurban keser gibi kesen, yani nefsin ihtirasları karşısında arınan ve bunun karşısında yavrucuğum Tatlı çocuğum... Hadi bakayım al şu etleri... Şurada bakın yardıma muhtaç olan komşularımız var ya... Hadi canım götür onlara... Ver... Bir istekleri bir emirleri var mı bir sor... Bir ihtiyaçları var mı sor... Ama babacığım bu başka dinden mensup... Yardıma ihtiyacı var mı canım onu sor... Kim olursa olsun canım sor... Rabbimizin kulcuğu değil mi? Rabbimizin kulcuğu değil mi canım yavrucuğum... Diyenler... Bugün... Filistin'e... Bayramlaşmak için Filistin'deki kardeşlerin dertlerine koşan insanlar var tanıdığım. Irak'taki mümin kardeşi bugün ve şu demde dert ve sıkıntı içerisinde olduğu için bütün yanlışları terk edip benim bayramım kardeşlerimin mutlu olduğu andır diye var. ''Pakistan'daki kardeşim şu anda ben evimin, sobalı evimin, doğal gazlı evimin odasından diğer odasına geçerken, üşür iken...'' Çadırlarının içinde tir tir titren elleriyle bir kaşık çorbasını zor yiyen mümin kardeşlerini düşünüp... ''Neyi var neyi yok, Hazreti Ebu Bekir misali, hayırda yarışırcasına, Pakistan'a koşan insanlar var tanıdığım...'' ''Hangi din mensub olursa olsun...'' Dertli, ihtiyacı olan bir insan Afrikalı, derisi kemiklerine yapışmış bir insan, orada aç iken ben burada nefsimin benlik ihtiyaçları, egoist tutumları karşısında nasıl da bayramlar, nasıl zevk-i sefalar, nasıl da kendi ihtiraslarımın kurbanı olabilirim, kendi ihtiraslarımın tutsağı olabilirim deyip ''Ey hanım, hadi bu bayram, bayramımız bayram olsun.'' Gelir misin deyip eşini alan, çocuğunu alan, dostlarına haber salıp Afrika'ya koşan. Çocuğunu emziremediği için çünkü süt gelmiyor yemek yememiş. Bunları düşünüp bunların sızısını yüreğinde hissedip Afrika'da hangi din olursa olsun Allah'ın bir kulcuğuna rahmeti sunmak adına... Of gelse de şuralardan şuralara gitsem düşüncesinden uzak olan aşk eri insanlar var. Peygamberlerinin hayatlarını okudukça aşık olan, aşık oldukça dalan, onun aşk deryasına daldıkça o aşk deryasından çıkardığı incileri hayatlarından diğer insanların hayatlarını sunan insanlar var zamanımızda. Selam olsun o dostlara, selam olsun o güzel insanlara. Hep olumsuz bakıyoruz değil mi son zamanlarda? Halbuki ne güzellikler var. Kainat aşk kokuyor dostlar. Kainat aşk kokuyor. Birazcık tefekkür etsek belki. Tefekkür edenlerimiz amenna. Ancak birazcık daha. Hani birazcık daha lütfen rica etsem. Objektif olarak araştırsak. İslam'ı, Kur'an'ı, İslam tarihini. Bizim gücenecek bir şeyimiz yok ki. Tarihimizde aşk kokuyordu, zamanımızda aşk kokuyor. Ve kıyamete kadar İslam ile dünya ve ahirette huzur ve mutluluğu bulan her insan aşk kokacak. Çünkü onlar Allah'ın dostu makamına gelecekler. Çünkü onlar iman ettiler. اَلَا in اَوْلِيَا Allah لَا aleyhim ve وَلَا هُمْ يَحِزَنُونَ Ayetince Allah'ın dostu oldular. Ne güzel ayet değil mi? Hadi o ayetle konumuzu toparlayalım, o ayetle paylaşalım. استعيذ بالله ألا إن أبلياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله Ayetler aşk kokuyor dostlar. Ayetlerin her harfi, her noktası, her virgülü aşk kokuyor. Diyor ki Allah'ın dostlarına Bu dünyada da, kabirde de, mahşerde de, ahirette de hiçbir sıkıntı ve üzüntü yok. Biz bu dünyaya sıkıntı çekmeye gelmedik. Aşkı dünya aranasında sergilemek üzere geldik. Bu dünyadaki amaç kabe ulaşmak değil, ulaşabilenlere ne mutlu ama Kabe yolunda olabilmek. Mücadele suresinde buyrulduğu üzere taraf belirlemek. İnsanlar iki çeşittir diyor ya ayette, ya Allah'ın taraftarı ya şeytanın. Saf belirlemek kısacası, saf belirleyenler. ...dünya ve aşkı bulanlar... ilm rahmet ve aşk medeniyetiyle aşk deryasına dalanlar... ...bu aşk deryasına daldıkları yetmiyormuş gibi... ...tüm kainata rahmet sunanlar... ...kimler bunlar? İman edenler... ...ve yanlışlıklardan sırt çevirenler... ...yanlışlıklara yüz çevirenler... ...karşılarına gelen şeytani nefis ve arzular karşısında... ...hayır, hayır ben gelemem o günahlara... ...ben yapamam o yanlışları... Ben söz verdim Allah'ıma, ben şu anda, şu dende dönüyorum Rabbime. Azrail ile buluşmam gerçekleşmeden haykırıyorum Allah'ıma, seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım, seni seviyorum Allah'ım Allah sözleriyle söz verdim. Tüm yanlışlara elveda, tüm günahlara elveda, hoş geldin yeni hayat, hoş geldin yeni sayfa. ''Hoş geldin aşk, hoş geldin rahmet hayatıma, hoş geldin huzur hayatıma'' diyenler. Bugün bizim için en güzel fırsat değil mi? Sabah bayramında namazdan sonra mezarı ziyaret edenler. Bir gün oraya gittiğimizde, bu günleri hatırlamak, rahmet ile hatırlamak, eldeyken, aşka koşmak var iken, haydi gelin Nefs Mekkesi'nden Gönül Medinesi'ne. Günahların, isyanların, yanlışlığın, zulmet ve karanlığından, hayırın, imanın, aşkın, sevdanın, tutkunun, sonsuz sevginin aydınlığına koşalım. Bu gece bizim için dönüş olsun. Bizim isyanlarımıza değil, aşkımıza, sevdanımıza, efsanemize şahitlik tutsun. Bu gecemiz aşkımızın alameti olsun. Kendinize dikkat ediniz efendim. Bizlere dua ediniz. Duanızdan çıkarmayınız Diyor Ve sizlere Allah'a emanet ederken Son sözümüz Dua olsun istiyorum Seriler sevgilisinin Buyurduğu gibi Allah'ım Sevgilim dostum arkadaşım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Senden istemiş olduğu dünya ve Ahiretteki tüm iyilikleri Bütün ümmet adına senden istiyor sındıklarından da sana sığınıyoruz Allah'a emanetunuz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.